Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde duacının dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Oruç ibadeti anlatılırken Allah kul ilişkisini çok canlı ve sıcak bir üslupla ele alan bu ayete yer verilmesinin bize göre birden fazla sebebi vardır. Bir önceki ayetin sonlarında Allah'ın eşsiz ve benzersiz büyüklüğü, ululuğu hatırlatılıp kulların da bunu dile getirmeleri istenmiştir. Tekbir, akla şu soruyu getirmektedir. Bu kadar büyük, bu kadar yüce bir varlıkla, küçük, aciz, başı ve sonu belli, fani, varlığına kendisi hakim bulunmayan zavallı bir insanın nasıl bir ilişkisi olabilir? Onun kulluğu, şükrü ve duası bu büyüklüğe nasıl ulaşır? Ayet, o keyfiyetsiz ve akıl almaz büyüklüğün sahibi bulunan Rabbin kullarına yakın olduğunu, her an ve her yerde hazır ve nazır bulunduğunu, Fizik ve matematik ötesi büyüklüğün mesafe olarak uzaklığı gerektirmediğini ifade ederek, kullara şuurlu ve canlı bir ibadetin yollarını açmaktadır. Bu yakınlık başka ayetlerde, ''Biz ona, ölüm halindeki insana sizden daha yakınız. Biz ona, insana şah damarından daha yakınız. Allah kişiyle kalbinin arasına girer.'' şekillerinde de ifade edilmiştir. Kulun Allah'a yakınlığını, şuur halinde yaşaması ve hissetmesine mani olan şeyler arasında yeme, içme, cinsel ilişki gibi beden zevkleri de vardır. İnsanlar bu zevklerle haşir-neşir oldukları sürece fizik ötesi alemlere ve varlıklara açılan pencerelerinin farkında olamazlar ve buradan başka alemleri seyredemez, onları düşünemez, onlarla içli dışlı olamaz ve bütün bunların insana vereceği emsalsiz zevki yaşayamaz, ilhamı alamazlar. Belli bir süre bedeni zevklere açılan pencereleri kapatan oruç, diğerlerinin açılması için insana önemli bir fırsat sunmaktadır. Kul, bu fırsattan hakkıyla yararlandığı takdirde Allah'ın yakınlığını ve beraberliğini huzuru, yiyip içtiği günlerdekinden daha şuurlu ve canlı yaşama imkânını bulacaktır. Ayet, oruçluya bunu hatırlatmakta, onu bu fırsatı değerlendirmeye çağırmaktadır. Hem insanlarla ve dünyayla, hem de Allah ile ilişkide doğru yolu bulmak, doğru hareket edebilmek için, rüşt için bağlantıları doğru kurmaya ihtiyaç vardır. Kâmil insanlığın şartı, Allah'ı tanımak, onunla ibadet yoluyla ve ibadet şuuruyla ilişki kurmaktır. Ayet, bunu Allah'ın çağrısına katılmak, davetini kabul etmek şeklinde ifade ediyor. İbadetin bir şekli ve çeşidi de duadır. Kulun, Rabbi ile en yakın ve sıcak ilişkisi, namazda secde halinde ve içten gelerek yapılan dua ve niyaz halinde kurulan ilişkidir. Allah'ın çağrısına kulak veren, O'nun dinine giren bir kimse bundan üç önemli kazanç elde etmektedir. O'nun yakınlığını bilmek ve yaşamak, doğru düşünme, doğru yerde ve konumda olma imkanını elde etmek, O'ndan istediğini almak, duasının kabul edilmesi. Şu iki hadis her dua edenin nasıl mutlaka sonuç aldığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Acele etmedikçe her birinizin duası kabul edilir. Bu sebeple acelecilik yüzünden insan, ''Dua ettim de kabul olunmadı'' der. Hiçbir dua eden yoktur ki şu üç sonuç arasında olmasın. Ya istediği hemen verilir, ya lehine ertelenip saklanır, yahut da dua bir günahına kefaret olur. Kader inancına göre olacak ve olmayacak her şey bellidir. Kulun istedikleri de kaderinde yoksa kendisine verilmeyecektir. Şu halde duanın faydası nedir? Allah Teala madde aleminde olup bitenleri kanunlara ve sebeplere bağlamıştır. İnsanı bir ana ve babadan onları aracı kılarak yaratmaktadır. Yağmuru bulut aracılığıyla vermektedir. Ölümü bir sebebe bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Duymaya kulağı ve beyni, görmeye gözü ve beyni vasıta kılınmıştır. Sebepleri ve vasıtaları ortadan kaldırarak Allah'tan istemek, ana baba olmadan doğmayı, göz olmadan görmeyi istemek gibidir. Allah'ı unutup yalnızca sebeplere ve aracılara yönelmek ise insansız kulağa, göze yönelmek, işitmeyi ve görmeyi böyle sağlamaya çalışmak gibidir. İslam'ın gösterdiği yol, hem sebepleri ve aracıları kullanmak, ihmal etmemek, hem de sebep ve sonuç elinde olan, bunlara hakim bulunan Allah'a yönelmektir. Allah'ın vermesi ve vermemesi kadere bağlı olduğu gibi, doğada kadere bağlıdır. Kul ister, Allah verir. İstemek, kadere aykırı değildir. Kader çerçevesi içindedir. Biz kullar, kaderimizi Şöyle şöyle olsun şeklinde değil, şöyle şöyle olacak şeklinde anlamalıyız. Kul adabına uygun şekilde dua ederse Allah da kabul edecektir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.